Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselam Muhammed ve ala âlihi dinleyenler, Riyazu Salihin hadis kitabımızın 86. babı, verilen sözlere bağlı kalma ve vaatleri yerine getirme. Konuyla ilgili İsra suresi ayet 34'te Rabbimiz buyuruyor. Verdiğiniz sözleri yerine getirin. Çünkü verilen sözler hesap günü mutlaka sorulacaktır. Nahl Suresi Ayet 91 Allah adına söz verdiğiniz zaman sözünüzü mutlaka yerine getirin. Karşınızdakine her türlü güvenceyi vererek pekiştirdiğiniz yeminlerinizi hem de sözünüzde duracağınıza dair Allah'ı kendinize şahit tutmuşken bozmaya kalkmayın. Unutmayın ki Allah yaptığınız her şeyi biliyor ve günün birinde hepsinin hesabını soracaktır. Maide suresi ayet 1 Ey iman edenler! Gerek Allah ile gerekse insanlarla yapmış olduğunuz bütün antlaşmaları titizlikle yerine getirin. Saf suresi ayet 2 ve 3 Rabbimiz buyuruyor. Ey iman edenler! Neden yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyi söylemeniz Allah nazarında gerçekten pek ağır bir suç, çok çirkin bir davranıştır. Konu ile ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Münafığın alamet üçtür konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edilince, insanların güvenini kötüye kullanarak, emanete hiyanet eder. Müslümin bir rivayetinde şu ziyade vardır, oruç tutsa, namaz kılsa, ve Müslüman olduğunu iddia etse bile, bu çirkin vasıfları üzerinde taşıyan kişi münafıktır. Bu iki yüzlülük, İmanda ise o kişi kafirdir. Fakat sadece davranışlarında ise kalben mümin olmakla birlikte amel bakımından münafıktır. Abdullah bin Amr bin El As radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Kimde şu dört huy varsa o kişi tam anlamıyla münafıktır. Eğer onda bu huylardan sadece biri varsa o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 Bu yüzden Peygamber Aleyhisselam bana eğer Bahreyn'den beklediğimiz zekat veya cizye malı gelirse sana şu kadar, şu kadar ve şu kadar yani tam 3 avuç dolusu altın ve gümüş vereceğim demişti. Fakat Resulullah aleyhisselatu Vesselam vefat edinceye kadar Bahreyn'den mal gelmedi. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği zamanında Bahreyn'den mal gelince Ebu Bekir Radiyallahu Anh Resulullah Aleyhisselam'ın Kime vaadi veya borcu varsa bize başvursun diye ilan etti. Ben de onun yanına vararak peygamber aleyhisselam bana böyle böyle demişti dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir elini ganimet malına daldırıp bir avuç altın veya gümüş aldı. Bunların sayısınca takriben 500 olduğunu gördüm. O zaman Ebu Bekir bana bunun iki mislini daha al dedi ve ben de onları aldım. 87. Bab Kişinin yapmakta olduğu hayırlı işlere devam etmesi. Konuyla ilgili Ra'd suresi ayet 11 İnsanın toplumsal ve bireysel hayatına yön veren ilahi yasalara göre bir toplum kendi özündeki nitelikleri değiştirmediği sürece Allah onların durumunu ister iyilik ister kötülük yönünde olsun değiştirmez. O halde kötülüğü tercih edenler tercih ettikleri yönde değişime uğramaya durlar. zira Allah bir toplumu cezalandırmaya karar verdi mi hiçbir şey bunun önüne geçemez ve hiç kimse onları Allah'a karşı koruyamaz Nahl suresi ayet 92 ey müminler başladığınız hayırlı işleri sonuna kadar devam ettirin binbir zahmetle eğirip sıkıca sardığı iplik yumağını çözüp dağıtan yaşlı ve bunamış kadınlar gibi olmayın Hadis suresi ayet 16 Müminlerin gönüllerinin Allah'ı anması ve indirdiği hakikat karşısında kalplerini yumuşayıp saygıyla ürpermesi zamanı hala gelmedi mi? İnananlar zaman zaman puslanan gafletle meyleden gönüllerini Kur'an'la her an yeniden aydınlatıp canlı tutsunlar ki daha önce kendilerine kitap verilen ve vahiylet tanışmalarının üzerinden uzun bir süre geçtiği için kalpleri gaflet perdesiyle kapanıp katılaşan ve birçokları yoldan çıkmış olan Yahudi ve Hristiyanların durumuna düşmesinler. Hadis suresinin bir diğer ayeti 27'de Rabbimiz buyuruyor. Sonra da Meyrem oğlu İsa'yı göndererek kendisine İncil'i verdik. Onu izleyenlerin kalplerine derin bir şefkat ve merhamet duygusu yerleştirdik. Sonraki Hristiyanların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 Konuyla ilgili Abdullah bin Amr radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam kendisine şöyle demiştir. Ey Abdullah sen filan kimse gibi olma çünkü o önceleri gece namazına devam ediyordu fakat sonradan bıraktı. 88. Bab insanlara karşı güler yüzlü ve tatlı dilli olmak. Hicr suresinde peygamber aleyhissalatü vesselama Rabbimiz buyuruyor. Ey peygamber müminlere tam bir alçak gönüllülük ve şefkatle kol kanat ger. Tabi Efendimizin şahsında Allah Celle Celaluhu bize de hitap ediyor. Müminlere karşı alçak gönüllü olmak, şefkatle muamele etmek durumundayız. Ve yine Ali İmran suresi ayet 159 Ey peygamber Allah'ın sana bahşettiği o engin şefkat ve rahmeti sayesindedir ki Uhud'da hata yapan arkadaşlarına son derece nazik ve yumuşak davrandın. Azarlanmayı hak ettikleri durumlarda bile kusurlarını yüzlerine vurup onları rencide etmedin. Eğer onlara karşı kaba ve katı yürekli olsaydın seni terk ederek etrafından dağılıp gitmişlerdi. Bu ise hem senin için hem de onlar için en büyük felaket olurdu. Öyleyse onları bağışla ve affedilmeleri için Allah'a yalvar. Yönetimle ilgili olup da hakkında kesin bir hüküm indirilmemiş olan her konuda onlara danış. Ve karar verirken onların görüşlerini de dikkate al. İstişareler sonucunda belli bir yönde karar verdiğin zaman da Allah'a güven ve bu kararından taviz verme, uygula. Çünkü Allah üzerine düşeni eksiksiz yapan fakat sonucun elde edilmesi konusunda yalnızca ona güvenen, ona dayanan kimseleri yani tevekkül edenleri sever. Konuyla ilgili Adi bin Hatima radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah için vereceğiniz yarım hurmayla bile olsa Kendinizi cehennemden korumaya bakın. Bunu da bulamayan güzel ve tatlı sözlerle kendisini ateşten korusun. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Güzel söz sadakadır. İnsanların birbirleriyle kaynaşmasını sağlayan tatlı bir söze bir gülümsemeye varıncaya kadar İnsanlara dünya veya ahirette fayda verecek her davranış Allah katında değerlidir. Evet değer dinleyenler Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Din kardeşini güler yüzle karşılamak gibi önemsiz zannedilen bir davranış bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme. Küçücük bir ikram, tatlı bir söz hatta bir gülümseme bile olsa Karşına çıkan hiçbir iyilik fırsatını kaçırma buyurmuştur. 89. bab Açık ve anlaşılır şekilde konuşmak. Anlaşılması için gerektiğinde sözü tekrarlamak. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhissalatu vesselam Önemli bir konuşma yaptığı zaman sözünün iyi anlaşılması için bazı cümleleri üçer defa tekrarlardı. Bir topluluğun yanına varıp onları selamlayacağı zaman da şayet kalabalık fazla olur da sesini herkese duyuramadığını düşünürse üç defa selam verirdi. Ayşe radiyallahu anh şöyle diyor Peygamber aleyhisselamın konuşması herkesin anlayacağı şekilde açık ve seçikti. O bugün bazıların yaptığı gibi dolambaçlı ifadelerle, uzun uzun cümlelerle ağdalı ve tekellüflü konuşmalar yapmazdı. Meramını en kısa yoldan, en sade şekliyle ve adeta kelimeleri sayılacak şekilde kısa ve öz olarak ifade ederdi. 90. bab Alimin konuşma yaparken halkı susturması Celil bin Abdullah radiyallahu anh şöyle diyor Peygamber aleyhisselam veda hacında Konuşma yapacağı zaman bana insanları sustur ve dinlesinler buyurdu Bizi uzun uzun öğütler verdikten sonra Sakın benden sonra birbirlerinin boynunu vuran kafirlere dönmeyin buyurdu 91. bab Öğüt verirken ölçülü olmak Nahl suresi ayet 125 İnsanları tatlı dille Hikmetle ve ibret verici Güzel öğütlerle Rabbinin yoluna çağır Tartışmak Gerektiğinde Kaba ve kırıcı davranmadan Gönül incitmeden akıl ve sağduyularına Seslenerek onlarla tatlı Bir üslupla en güzel şekilde tartış Bütün bunlara rağmen Yine de inat edip yüz çevirirlerse Üzülme Unutma ki Rabbin kimlerin kendi yolundan saptığını çok iyi bilmektedir. Ve kimlerin doğru yolu izlediğini de en iyi bilen odur. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında yaşadığı halde onu görme bahtiyarlığına ermemiş kimselerden yani muhadram olan ve Kufe'nin en büyük alimleri arasında yer alan Ebu Vail Şakik bin Seleme diyor ki Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bize her perşembe günü vaaz ederdi. İçimizden biri ona ey Ebu Abdurrahman keşke bize her gün böyle konuşma yapsan dedi. Abdullah da ona beni sizlere her gün ders vermekte alıkoyan şey sizleri usandırmak istemeyişimdir. Sizlere vaaz vermek için sizin halinizi uygun vakitlerini gözetliyorum. Bu yüzden sadece haftada bir defa sizlere Ders yapıyorum. Nitekim Peygamber Aleyhisselam da bizlere usanç gelmesinden endişe ettiği için bizim durumumuza uygun zamanları gözetirdi. Yine saygıdeğer dinleyenler Amr bin Yasir radıyallahu anhuma'dan şöyle dediği rivayet edildi. Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurduğunu işittim diyor. Cuma ve bayram namazlarında cemaati imamlık yapan kişinin namazı uzun kıldırıp Hutbeyi kısa kesmesi İslam'ı iyi bildiğinin alametidir. Şu halde imamlık yaptığınız zaman namazı hutbeye göre biraz uzun kıldırın. Hutbeyi de kısa kesin. Hazır cemaati yakalamışken onlara bilgi ve şuur kazandıracak uzun konuşmalar yapalım demeyin. O zaman insanları bıktırıp iyice uzaklaştırmış olursunuz. Onlara gerçekten bilgi ve şuur kazandırmak istiyorsanız Kalıplaşmış cümlelerle dolu olan ve dinleyenleri uyuklatan sıkıcı hutbeler yerine özen ve dikkatle hazırladığınız ve güncel konular içeren hutbeler verin. Söyleyeceğiniz sözleri iyi seçerek cemaatle göz temasını kaybetmeden ve beden dilini kullanmaya özen göstererek kısa, özlü ve etkileyici bir konuşma yapın. Unutmayın ki yerinde söylenen güzel söz sihir gibidir. insanı adeta büyüler. Muaviye bin Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselamın arkasında namaz kılıyorduk. O sırada cemaatten biri hapşırdı. Ben hemen yerhamüke Allah, Allah sana rahmet ve afiyet versin diye karşılık verdim. Bunun üzerine cemaat kötü bir şey yapmışım gibi bana ters ters bakmaya başladı. Ben de onlara vay başıma gelenler ne oluyor size neden bana böyle... Bakıyorsunuz dedim. Bu defa onlar beni uyarmak için ellerini dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıklarını görünce kızdım fakat bir şey söylemedim. Peygamber aleyhisselam namazı bitirince beni yanına çağırdı. Anam babam ona feda olsun. Ben ondan önce de ondan sonra da kendisinden daha iyi bir öğretici görmedim. Vallahi beni ne azarladı ne dövdü ne de kötü bir şey söyledi. Namaz esnasında dünya kelamı konuşmak doğru değildir. Çünkü namaz tesbih, tekbir gibi zikirlerden ve Kur'an okumaktan ibarettir dedi. Veya buna benzer bir şey söyledi. Ben ey Allah'ın Resulü ben daha yeni Müslüman oldum. Allah Celle Celaluhu İslam dinini gönderdiği halde içimizde hala kahinlere giden, ve onlara fal baktıran bilinçsiz Müslümanlar var dedim Bana sen kahinlere gitme buyurdu Ben tekrar aramızda uğursuzda inanan ve Bir takım nesne ve olaylarda uğur ve uğursuzluk gören kimseler var deyince Bu onların gönüllerinde hissettikleri Boş anlamsız bir kuruntudan ibarettir Aman dikkat et bu gibi hurafeler ve batıl inançlar Onları hak dinden çevirmesin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 yoldan çıkmasına sebep olan bir sapma, bir delalettir. Evet saygı değerli dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.